Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, Mustafa Sabri, Engin Yüksel, Yenge, Neslihan Şen, Şıh Celal, Ahmet Taşdemir. 42. Bölüm Küçük Ali, beni müşkil mevkiye soktu. Ağzında zahiri nimetlerden bir lokma varken, batınlığı nimetleri sordu. Şimdi rahat rahat konuşabiliriz işte. Konuşalım hocam, şimdi bir zararım olmaz. Batınlığı, gizli, görünmeyen nimetler, zahiri, görünen nimetlerden daha mühimdir. Gözlerimizle göremediğimiz ama varlığı sabit olan mikropları ele alalım. Eğer mikroplar gözlerimize gizli olmasaydı, örtülü olmasaydı, onları görseydik, hangi yemeği yiyebilirdik, hangi suyu içebilirdik, kimin elini tutabilir, hangi parayı cebimize koyabilirdik? İyi ki görünmüyorlar. Yaşayamazdık yoksa. Bütün bunların üzerinde bence nimetlerin nimeti İslam nimetidir. Bu nimetin bereketi, gayreti, kuvveti, aşkı meşkiyle bakın. Sizler yıllardır ananızdan, babanızdan, memleketinizden uzak çalışıyorsunuz. Bir günden bir güne halinizden şikayet ettiğinizi görmedim. İşte, işte bu iman nimeti. Mustafa Sabri Efendi'nin mahallesindeki fırınlar çok kalabalık oluyordu, çok sıra bekleniyordu. Bunun üzerine biz birkaç talebe, fırınların tenha olduğu kendi muhitimizden sırayla hoca efendilere ekmek götürmeye başladık. Bir gün sıra benimdi. Ekmek götürmüştüm. Hocam ekmek getirdim. Sağ ol. Evladım ne var ne yok. Ne haberler var. Efendim, El Erham gazetesinde bir haber gördüm. Kadınlar hürriyet istiyorlarmış. Kendilerine tanınan serbestliği hakları az görüyorlarmış. Kadınların isteyeceği en mühim bir hak kaldı. Onu muhakkak istemeliler. Allah Allah. Neymiş o hak hocam? Kadınlar şunu isteyip söylemeliler. Biz artık çocuk getirmeyeceğiz. Bundan sonra o iş erkekler yapsın. Ama bu mümkün mü hocam? <gülüyor> Evladım. Dinden... İlahi hakikatlerden uzaklaşan insan... tabiata, fıtrata, yaratılışa da... ...hepsine isyan edip karşı geliyor. Teknikte, sanatta bu kadar ilerleyen ilim maalesef... ...manevi, ruhi sahada terakki edemedi. Bir türlü kendine gelemedi. İşler hep aksine gitti. Maalesef efendim. Bak evladım... ...kainatta fizik kanunları neyse... İlahi kanunlarda O'dur. Değişmez ve şaşmaz. İlahi ihtarlara, insan yaratılışına, insan mizaç ve temayüllerine göre hareket edilmediği zaman... ...muhakkak kötü bir netice, bir felaket başa gelir. Neden bu hallere geldik hocam? Kim yapıyor bu işleri? Allah'ın ve Resulü'nün bildirdiği talimatlardan, onların çizdikleri yoldan sapanlar... Muhakkak pişman ve perişan olurlar. Pişman olabilmekte bir nimet diyebilir miyiz hocam? Pişman olmak da bir nasip meselesi değil midir? <gülüyor> Bu hakikatler günün birinde meydana çıkacak. İnsanlar doğru yoldan ayrıldıkları için çok pişman olacaklar. Cemiyette huzursuzluk, anarşi, tecavüzler, hastalıklar artacak. Haram helal dikkat edilmezse dünyada da bedeli ağır olacak demek ki. Cinayet işleyen katilin, öldürülenin yakınlarının istemesi halinde kısas edilerek öldürülmesi ve hırsızlığı adet haline getirenlerin elinin kesilmesi, suçu önlemek açısından çok mühimdir. Bunu ağır bir ceza bulup istemeyen, kaldırmaya çalışanlar daha sonra pişman olacaklar. Önleyici ceza sistemi, koruyucu hekimlik gibi, Cemiyetteki kötüler ancak bunlarla korkar ve iyi insanlara saldırmaktan vazgeçerler. Eli kesik bir hırsız, binlerce hırsızlığı önler. Yapılan bir kısas binlerce hayat kurtarır, cemiyete huzur getirir. Allah abes bir şey emreder mi hiç? Anlamsız bir emri olur mu? İçki yasada böyledir. İçki insanın yaratılışına, izzetine, şerefine, ciddiyetine... Her şeyine aykırı bir adettir. Aileler yıkılır. Kadınlar, çocuklar dayak yer. Dul, öksüz kalırlar. Trafik kazaları, yaralamalar, cinayetler. Çoğu içki yüzünden olur. Nesillerin sıhhati, sağlığı bozulur. Bütün bu gerçekler apaçık ortadayken... ...hala içkiyi savunmak neden? İçki içmeyeni mürteci olarak damgalamak niçin? Kimin hesabını? Yine ilahi emirlerden tesettür... Örtünme, yabancı kadın da erkeklerin yakınlaşıp, görüşüp, senli benli olmamaları konusundaki laubalilik. Bu yanlış, belki hepsinden daha büyük bir felaketle neticelenecek. İffetsizlik, korkunç bir şey. Cenabı Hak buyuruyor, mealen arz ediyorum. Ey Peygamberi Zişan'ın sahabileri, Peygamberimizin ailelerinden... Bir şey talep ederken, bir şey sorarken, bir şey isterken, perde arkasından konuşun. Yüz yüze, göz göze olmayın. Ne o sizin yüzünüzü görsün, ne de siz onların yüzünü görün. Tayin ve tahdit buyurduğum bu tedbir, gerek sizin ve gerekse onların gönüllerinizin tertemiz kalmasının en büyük amili, garantisidir. Böylece gözünüz, gönlünüz tertemiz olur. İşte her şeyi en iyi bilen Allah-u Zülcelal emrediyor. Şimdi bunu sorgulamanın, bunun üzerinde tartışmanın kime ne faydası olabilir ki? Bu ihtarı ilahiye karşı şu soru sorulabilir. Ya Rabbi, peygamberimizin hanımları bizim annelerimiz değil mi? Annelerimizle bile böyle bir ölçü olacaksa? Bu soruya cevap olarak Cenabı Hak buyuruyor ki... Onlar manen sizin annelerinizdir. Ama sizi doğuran anneler değildir. Sizin gönlünüzü, kalbinizi, sizi yaratan benim. Kalbiniz, gönlünüz nedir? Meyilleriniz nelerdir? Şeytanın sizi saptırması nasıl olur? Yüz yüze, göz göze gelmekten dolayı hangi fitneler meydana gelir? Tehlikeler nelerdir? Bunları bilen de yine benim. Bildiğim içindir ki, o kadar saygı gösterdiğiniz, anne bildiğiniz peygamber zevcelerine karşı bile tedbirli olmanızı, ölçülü davranmanızı, şeytana, nefsinize fırsat vermemenizi emrediyorum. Buyuruyor ve buna dikkat etmemizi istiyor. Mısır'daki gerek hocalarımız, gerekse albay Sadık Sabri Bey gibi büyüklerimiz bize halleriyle örnek oluyorlardı. Bu zatlar o kadar sıkıntı ve üzüntü yaşamalarına rağmen, onca zahmet ve mahrumiyetlere rağmen hallerinden bir kere bile şikayet etmediler. Kaderi tenkit etmediler. Böyle bir iman ve fazilete sahiptiler. Tam tersi size azim ve metane taşılamışlar. Sizi teşvik etmişler, yüreklendirmişler, korumuşlar, kollamışlar. Allah hepsinden razı olsun. Bütün büyüklerimiz iyiydi. Yine mesela Mustafa Sabri Efendi bize küçük kızını nasıl evlendirdiğini anlatırdı. Bu konuları da konuşur muydunuz? Hayatla ilgili her konuyu konuşurduk. Hayatı bir bütün olarak yaşardık. Özür dilerim, konuyu dağıttım galiba. Gerçekten de Mustafa Sabri Efendi'nin küçük kızını evlendirirken yaptıkları... ...menakıp kitaplarına geçecek davranışlardır. Kendisi anlatmıştı. İstanbul Darülfinun'da bir konferans dinlemiştim. Dinler tarihi üzerine bir konferans. Konferansı veren Darülfinun hocalarından Zeki Bey diye bir gençmiş... Bu gencin İslam tarihine vukufiyeti, İslam'ı diğer dinlerle mukayesesi çok hoşuma gitmişti. Elmalılı Hamdi Efendi'ye sordu. Hazret Darülfün'ün dinler tarihi okutan Zeki Bey diye bir genç gördüm. Tanır mısın? Evet tanırım, hemşerimdir. ...faziletli bir gençtir. Evet. Evli midir, bekar mıdır? Yok efendim, bekardır. Daha evlenecek imkanı yoktur. Fakir bir ailenin evladıdır. Dul bir anası vardır. Hmm, demek öyle. Ben bir şey düşünüyorum ama. Hayırdır efendim? Ne düşünüyorsunuz? Bizim küçük kızı kendisine versek... ...nasıl olur? Acaba razı olur mu? Alır mı? Aman efendim, bu da sorulur mu? Memnuniyetle alır, teşekkürlerle alır, kabul eder. Ondan önce ben bu lütfunuza pekala derim. Fakat efendim siz Şeyhülislam'sınız. Evet siz gönül zenginliğine, iman, ahlak zenginliğine hayran bir kimsesiniz. Fakirliği zenginlikten çok seversiniz. Fakat, fakatı ne Hamdi Efendi, ne manisi var. Fakat yenge hanımı ne yapacağız? Merhum Şeyhülislam Asım Efendi'nin kızı. Zengin aileden gelme. O bu işi nasıl karşılayacak? Canım onun da bir çaresini bulacağız. Böyle bir genç ele geçmez. Bu fırsatı kaçırmayalım. Siz Zeki Bey ile görüşüyor musunuz? Tabi tabi görüşüyoruz. Peki bu konuyu kendisini açar mısınız? Memnuniyetle açarım. Eğer siz evi halledecekseniz. Zeki Bey'e söyleyin. Şimdi annesini ve sizin hanımı bir göndersin talip olsunlar. Adet yerini bulsun. Bohça göndereceği zaman beni görsün. Ya da şöyle yapalım. Onurunu kırmayalım. E, anlayamadım. Ne yapalım? Zeki Bey'in parası olmayabilir. Sıkıntıya girmesin. Bohça ve diğer hediyeler için ben size 200 altın vereyim. Kendisine verin. Yeter herhalde değil mi? Yeter de artar bile. 200 altın az para mı efendim? ...hanım gelen bohçayı görünce pek şaşırdı. Hemen bana seslendi gittim. Efendi, siz bunlar için fazla imkanları yoktur. Talebelikten yeni kurtulmuştur diyordunuz. Şu gönderdikleri güzel bohçaya bir baksanıza. Bu bohça zengin işi efendi. Maşallah, maşallah. E ee, hanım, parayla iman kimde var bilinmez... Demek imkanları varmış maşallah. Mustafa Sabri Efendi buna benzer bir hadiseyle Mısır'da da karşılaştı. Ona da bizler şahit olduk. Bir gün bizim yurdu teşriflerinde buyurdular ki... Çocuklar... Bizim mahallenin mescidine Şühref Celal isminde bir genç geldi. 35 yaşlarında bir genç. Sanki bizim Zeki merhum. Hocanın damadı Zeki Bey Mekke-i Mükerreme'den döndükten sonra Romanya'da sürgün çileleri içinde üzüntüden verem olup vefat etmişti. İçli bir gençti. Kayınpederine yük olduğunu düşünür, dertlenir, üzülürmüş. Hassas insan o hicrana dayanamamış. Hastalanmış, vefat etmiş. Neyse, biz gene hocamıza dönelim. Bu Şüh Celal'i bir dinlemenizi tavsiye ederim çocuklar. Bu cuma dinleyelim hocam. Namaza sizin mahallenin mescidine gidelim. İyi olur. Hem cuma kılarız ...hem de biz de birer çorba içeriz. Cuma günü... ...ben... ...Mustafa Runyun... ...Ali Yakup ve Yugoslavyalı Hüseyin Latif Bey olmak üzere... ...dört talebe gittik. Şük Celal hutbeye çıktı. Hutbede konuşuyor, konuşuyor... ...ve bir cümleyi tekrar ediyor. Hangi cümleyi tekrar ediyor? Kün raculen yâ bunneyd. Kün raculen yâ bunneyd. Türkçesini söyleyecek olursak? Türkçesini söyleyecek olursak... ...adam ol diyor. Hey oğlum... ...artık adam ol. Ben deniz Şeyhülislam efendinin... ...tepkisini merak ediyorum. Baktım... ...gözlüklerinin altından... ...yaşlar akmaya başladı... Hutbe bitti, namaz bitti. Şüh Celal mihraptan geldi, hoca efendinin elini öptü. Hoca efendi de onu bağrına bastı. Bizi tanıttı. Seni dinlemeye geldiler ya şüh Celali Seni onlara met etmiştim. Gelin de hatip nasıl olurmuş görün demiştim. Cenab-ı Hak bize cevher lütfetti dedim. Estağfurullah efendim. acizane vazife yapmaya çalışıyoruz. Eğer kabul buyurursanız size bir kitabımı hediye etmek isterim. Kabul buyurmak ne demek efendim? Çok sevinirim. Bu Şık Celal bir gün yalnız başına Hoca Efendi'ye gelmiş. 42. Bölümün çok... Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç Prodüksiyon